Ahdu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ya seyyidil al vel Salat ve ila size ya Seyyid al-Awlin ve ila akhirin Wei la jamil anbiayi ve muhsinin. Ramazanın son beş gününe girdik. Allah rahmetini saçıyor. Diğer aylara nazaran bin kat daha fazla, otuz bin kat daha fazla. Evet, ay olarak bin kat, gün olarak otuz bin kat. Bu rahmeti almak gerekiyor. Gönlümüzü nasıl açmamız gerektiğini hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Allah deyince önce neyi hatırlamamız gerekir onu anlatmaya çalışıyoruz. Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle onu anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bununla beraber hayali olarak değil, kendi üzerimizden anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın Vedu ismini anlamaya çalışmıştık. Hamid ismini anlamaya çalışmıştık. bir parça da Rab ismini anlamaya çalışmıştık. Elhamdülillah, rabbil Alemin derken ne dediğimizi anlamaya, bilmeye çalışmıştık. Fatiha'da bundan sonra er Rahim gelir. Bir de Bismillahirrahmanirrahim derken neyi anlamamız lazım? Nasıl anlamamız lazım? Allah kendini tanıtırken Rahman olarak tanıtıyor. Onun için Rahmani anlamaya, tanımaya çalışacağız inşallah. Biri Bismillahirrahmanirrahim derken neyi söylemiş olur? Ne demiş olur? Ya da bunu söylerken, Bismillahirrahmanirrahim derken neyi kastetmiş olur? Allah'ın Rahman ismini zikrederken. Önce benim Rabbim, Allah Rahman ve Rahim'dir. Zatında Rahman'dır. Fiillerinde, işinde Rahim'dir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, rahmetin her şeyi kaplamıştır. Allah'ın rahmeti her şeyi kaplamış. Rahmeti, rahman olan zati sıfatından tecelli ediyor. Rahim, onun fiilidir, rahmanın fiilidir, işidir yani. O tecelli ederken, Allah işini yaparken evet, zatında olan rahmeti, rahmaniyeti, rahim olarak tecelli ediyor, işini yapıyor. Allah bu durumda ne demiş oldu? Biri Bismillahirrahmanirrahim dediğinde, benim Rabbim zatında rahmandır. Fiili, işi rahimdir. Rahmetiyle işini yapar. Ben de O'nun halifesi olarak bu işi rahmetimle yapacağım. Hangi rahmetiyle? Allah kendisine zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Evet. ruha ait olan o Rahman sıfatını Rahim olarak tecelli edecek onun üzerinde işini yapacak. Ne iş yaparsa yapsın mutlaka Bismillahirrahmanirrahim demelidir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, Allah'ın ismiyle başlamayan, Bismillahirrahmanirrahim deyip, eğer başlanmadıysa, o iş güdüktür dedi, epterdir dedi, o işin sonu yok dedi, o işte hayır yok dedi. Biraz hayır gibi görünebilir, sonra kesilir dedi. Ama Bismillahirrahmanirrahim deyip başlamışsa, Allah'ın rahmeti sürekli tecelli ediyor. Ruhtaki Allah'ın o Rahman isminin sıfatının tecellisi daimi olmalıdır. Rahmet olarak onu saçmalıdır. Rahmetiyle işi yapmalıdır. Mesela, diyelim ki biri eğitim yapıyor. Mutlaka bunu rahmetle yapması gerekir. Eğer rahmetle yapmıyorsa, Bismillahirrahmanirrahim deyip yapmıyorsa, evet, ondan bir fayda gelmez. Onun için mesela, evet, geçmişte bu böyleydi, şimdi biraz daha yumuşamış. Biri gidip Kur'an'ı okumaya çalışır, çocuklar gidip Kur'an okumaya çalışır, yedikleri dayaktan dolayı, korkudan dolayı evet, kaçmışlardır. Rahmetle yapılmamış. İmam sadece böyle bir şeyi öğreten değildir. Eğer onu rahmetle yaptıysa, Bismillahirrahmanirrahim deyip yaptıysa o imamdır. Yoksa imam öyle ölüleri yıkayan değildir. İmam dirileri yıkayandır. Nasıl ki Hz. İbrahim, Ya Rabbi Allah ona seni, Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihana tabi tuttu. Hepsinin gereğini yerine getirince Allah ona buyurdu ki, seni insanlara imam kılacağım dedi. Hazreti İbrahim de, benim neslimden gelenleri de, bana tabi olanları da. Allah ne buyurdu cevap olarak, benim ahdim zalimlere ermez dedi. Rahmeti yoksa, Rahmetiyle muamele etmiyorsa benim ahdim zalimlere ermez dedi. Onlar imam olmaz dedi. İmam olanın mutlaka Hazreti İbrahim gibi imtihana tabi olması gerekir. Gereginin yerine getirmesi gerekir. Bir de merhametli olması gerekir. Zalim olmaması gerekir. Rahim olması gerekir. Allah'ın rahmetiyle muamele etmesi gerekir ki o imam olmaya layık olsun. İmam olmaya layık olmayınca ne olur? Evet. Ölüleri imam olur, ölüleri yıkar. İmam diriyi, dirileri yıkayandır, temizleyendir, terbiye edendir, teskiye edendir. Allah'ın imam dedikleri. Evet. Allah zatıyla sıfatıyla insana tecelli etmiş. Ruh Allah'ın Rahman ismini, Rahim ismini, ne yapmıştır? Almıştır. Ruhtaki bilgi Allah'ın bilgisidir. Ondaki sıfatlar Allah'ın sıfatıdır. Ama akıldaki bilgi sonradan kazanılmış hasıl olan hüsuri bilgidir. Birine hüsuri bilgi, ötekine hüzuri bilgi denir. Ruhtaki bilgi huzuri bilgidir. Ondaki sıfatlar huzuri sıfattır. Allah'ın tecellisiyle hazır olan sıfatlardır. Mesela, biri yanlış yaparken ruh ona sen yanlış yapıyorsun der. Bu yanlıştır der. Evet, zahiri olarak ona vicdan dediler. Yani vicdani sızlar. Vicdani bu yanlıştır der. Vicdan ruhtaki bir haldır. Vicdan hiçbir zaman yok olmaz. Yani birine Hani vicdansız diyoruz ya, onu vicdani olmadığı için değil, vicdanını perdelediği içindir, yok saydığı içindir. O yanlışı yapar, o zulmü yapar, sonra da üzülür, pişman olur. Dinlemedi. Allah'ın kendisine tecelli ettiği o ruhu dinlemedi. Onun feryadını yani vicdanının sesini dinlemedi demektir. O zaman insanda Allah'ın Rahman isminin tecellisi vardır. İnsan kendi kendine onu örtüyor, perdeliyor, kendine zulm ediyor yani. Hakikati bilmeyen, doğruyu, güzeli bilmeyen hiç kimse yoktur onun için. Sadece ne vardır? Onu perdelemek vardır. Güzel yaptığında, evet, ondaki Allah'ın tecelli etiyoru, güzel yaptın, doğru yaptın der. Buna sevinir. Buna sevinince ne olur? Onun sevindiğine Allah da sevinmiştir. Onun üzüldüğüne, kırıldığına, pişman olduğuna evet. Allah ne yapmıştır? Darılmıştır. Yazık ettin kendine demiştir. Kendine zulmettin demiştir. Kendisine zulüm, kendini perdelemektir. Kapatmaktır, karanlıkta bırakmaktır. Hakikatının sesini dinlememektir. Rabbinin sesini dinlememektir. Hitabını dinlememektir bu. Vicdanının sesini dinlememektir. Biri Bismillahirrahmanirrahim dediğinde, evet, ben Allah'ın bana tecelli ettiği o Rahman ismiyle, Rahman sıfatıyla ve Rahman tecellisiyle, ismiyle bu işi yapacağım demiştir. Dolayısıyla, bu işi Rahman oran Allah ile yapacağım demiştir. Yapmadıysa evet, Besmele'yi çekmiştir. Sonra yalan söylemiştir. Besmele'sini tasdik etmemiştir. Fiili tasdik etmemiştir. Allah Rahman Suresi'nde buyuruyordu. Evet. Ne buyuruyor? Er Rahman. Allemel Kur'an. Allah Rahmandır. Rahman olan Allah, Kur'an'ı talim etti. Kime? İnsana. Yani, Kur'an'ı insana talim etti. Yaratırken talim etmiş. Bizim o vicdan dediğimiz, ruhun hali, o bütünüyle Kur'an'ın talimini görmüştür. Yani güzel nedir, çirkin nedir biliyor. Doğru nedir, yanlış nedir biliyor. Biz onu, onun önünü kapatıp, işi akla havale edince, akıl kendisinde hasıl olan bilgiyle karar verince, ne yapıyor? Yanlış yapıyor. Ama ruha soracak olsa, vicdanına dönecek olsa, onu bilecek. Bu durumda, Kur'an'ı öğretenin, Kur'an'ı talim ettirenin, ruhun üstündeki o perdeyi kaldıranın yani, nefsi tezkiye edenin, Temizleyip o Kur'an'ın, Allah'ın talim ettiği Kur'an'ın açığa çıkmasını sağlamaya çalışanın ne olması gerekir? Allah'ın Rahman ismiyle, Rahim ismiyle bunu yapması gerekir. Yoksa, kaş yapayım derken göz çıkarır. Evet. Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal İnsan. Rahman, insanı yarattı. Ne ile yaratmış? Ne olarak yaratmış? Ne ile yoğurmuş? Kur'an ile yoğurmuş onu. Onu bilgiyle, kendi bilgisiyle onu yoğurmuş. O Hazreti İnsan. Kime göre? Allah'a göre. İnsan kendini kirletiyor ayrı bir şey. Ama Allah onu Kur'an ile yoğurup Hazreti İnsan olarak yaratmış. Allah'a mahul beyan. Allah ona beyanı talim ettirdi. Beyanın alimi yaptı onu. Üzerindeki Kur'an'ı gösterecek, yaşayacak, onunla muamele edecek vasıfta yarattı. Kendini anlatacak. Halifeliğini ortaya koyacak bir vasıfta yarattı Allah. bu vasfın üstünü kul örtüyor, kapatıyor, farkında olmadan, bilmeden, küçükken bilmeden, büyüyünce bilerek, buluğa erince, bilerek üstünü kapatıyor, örtmeye çalışıyor. Onun, Allah'ın ona talim ettiği, o Kur'an tekrar açığa çıksın, Tekrar açılsın, tekrar Hazreti insan olsun diye Allah peygamber canlı Kur'an'ı bir de onunla beraber okunan Kur'an'ı indirdi. Onunla karşı karşıya gelsin diye. Kur'an ona fazladan bir şey vermiyor. Neyi veriyor? Ondakini ona açıyor. Eğer zaten Kur'an onda olmasa onun dışarıdan bunu öğrenmesi mümkün değildir. Bunu anlaması mümkün değildir. Kendinde olmayan bir şeyi ona öğretemezsin. Talim ettiremezsin. Talim ettirenin de canlı Kur'an olması gerekir yalnız. Şart bu. Yoksa aklındaki bilgiyi alır, Allah'ın o vahyine karıştırır, bilgi vereceğini zanneder. O bilgilenmek değildir. O tekrar tekrar okurması gerekendir. Her o Kur'an'ın üstü perdelendiğinde, ruhun üstü perdelendiğinde Allah'ın talim ettiği gönlündeki o Kur'an perdelendiğinde onun açılması gerekir. Onun için tekrar tekrar sürekli okunması gerekendir Kur'an. Allah ayet-i şerime ki onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Yani, muhabbetlerini artırırlar. Allah'a olan muhabbetleri kendi kendilerine Allah'ın kendilerine nefrettiği ruha olan muhabbetlerini artırırlar niye perde kakıyor üzerinden onun için her perde kaldıkça bir daha tecelli ediyorum eğer bir kulun gönlünün üzerinde perde kakarsa Allah'ın tecelli ettiği o Rahman ismi açığa çıkarsa o nasıl bir yol olur? Zatında, kendinde evet, Rahman olur. Rahmanın ismini, tecellisini taşır. Bütün ameli, fiilleri evet, Rahim'dir. Rahmettir. Onun için Resulullah Efendimiz için ne buydu Allah? Illa lil alemin. seni ancak alemlere Rahmeti saçasın diye gönderdim. Her birine rahmet olasın diye gönderdim. Onların gönlünün üzerindeki perdeyi kaldırıp onları onlara tanıtasın diye gönderdim. Onların da Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu bilesin, bildiresin, anlatasın diye gönderdim. Evet, böyle biri Allah'ın ismini üzerinde taşır ve o Hazreti insandır. Allah'ın Kur'an'ı talim ettiği kimsedir. O artık, o hüsulü bilgiyle, aklındaki öğrendiği bilgiyle de o artık Allah'ın bilgisiyle bilir. Hüzuri ilim ile bilir. Aynı şekilde, اَلَّمَهُ Beyan Ona beyani öğretti, artık o Allah ile beyan eder. Allah ile Allah'ın kelamını beyan eder, Allah'ın hikmetini, Allah'ın muradını beyan eder. Böyle bir kul herkes için rahmet olur, bütün varlık için rahmet olur. O rahmeti saçar. Bu amaer ki illa rahmeten bil alemin, alemlere rahmet olur. Önünde bir de örneği vardır. Adım adım yürürken onu takip etmiş. Yani Resulullah Efendimizi takip etmiş. Ona uymuş. Allah'ın sevgisine mazhar olmuş. Allah ona yardım etmiş. Ama Allah bütün bunları bir vesileyle yapar. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın Resulüne tabi olmadan Allah'ı sevmek yoktur. Onun gibi yapmadan, onun gibi olmaya çalışmadan evet, Allah'ı sevmek yoktur. Allah böyle bir sevgiyi, sevgi iddiasını kabul etmez. Evet. Öyle ki bütün mahlukata öyle bir rahmet olur ki, anlatmıştım dün biraz. İnsanlar ona düşmanlık yapar, onu aç bırakır, susuz bırakır, hakaret eder, küfreder, tükürür, ona küfreder, onu taşlar. Yetmez. Onu öldürmeye çalışır, kaçıp, onlardan kurtulmaya çalışırken, peşine düşüp öldürmeye çalışır. Başına ödül konur. Medine'ye gittiğinde onu orada da rahat bırakmaz. Bu sefer toplanıp oraya saldırır. Öldürmek için, yok etmek için. Ne demiş? Rahmet olmuş. La ilahe illallah deyin, kurtulun demiş. Cennete gidin demiş. Siz Hazreti insansınız demiş. Siz Allah'ın yeryüzündeki halifesiniz demiş. Bunu söylemiş. Bütün bu hakaretler, köfürler, işkenceler, zulümler bunun için. Ama o rahmet. Savaşta karşı karşıya geldiğinde en kötü durumdayken bile elini açıp ne diyor? Ya Rabbi sen onlara hidayet et. Onlara hidayet ver. Sen onlara Merhamet et. Onlar bilmiyor. İşte Hazreti İnsan budur. Alemlere rahmet budur. Ama bunun karşısında bir de kendimize baktığımızda birinden en ufak bir sıkıntı görsek hemen feryat ederiz. Bir yanlış görsek hemen isyan ederiz. Hemen onu küçümse, aybini, yanlışını yüzüne vurur, yerin dibine geçiririz. Neden? Böyle bir terbiyeyi kabul edemediğimizden, bu terbiyeden geçmediğimizden, ben biliyorum dediğimizden. Allah ayeti kerimede buyuruyordu, Rahman'ın has kulları. Evet. Allah'ın has kulları demedi, Rahman'ın. Yani Rahman olan Allah'ın isminin üzerinde tecelli ettiği kimse. Rahman'ın has kulları evet. o kimselerdir ki kendini bilmeyenler, haddini bilmeyenler, nerede durması, ne yapması gerektiğini bilmeyenler onlara laf attıklarında onlar onlara selam deyip geçerler. Size selam olsun. Allah'ın selamı üzerine, üzerinize olsun deyip geçerler. De. Rahman'ın has kulları. Evet. Eğer Rahman'ın has kulları böyleyse, alemlere rahmet olan böyleyse, acaba alemlere rahmet olanı, o has kulları yaratan Rahman nasıl anlaşılmalı? Nasıl tanınmalıdır? Allah deyince Rahman'ı nasıl hatırlamamamız lazım? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu Keteve ala nefsihi rahmet Allah zatına rahmeti yazdı. Allah geçmişteki ümmetlere orucu nasıl yazdıysa size de öyle yazdı buyurdu. Ama kendisi için ne buyurdu? Allah rahmeti zatına yazdı. Allah rahmeti zatına farz kıldı. Allah böyledir. Hiçbir mahluk olmasa da yaratılmış, rahmete ihtiyaç duyan, layık olan hiçbir mahluk olmasa da Allah gene Rahman'dır. Zatında Rahman'dır çünkü. Ama onun Rahim sıfatı tecelli etmez. Çünkü Rahim ismi fiillerinde tecelli ediyor, içinde tecelli ediyor. Onun için Rahim isminin tecelli edebilmesi için mahlukatın, rahmete muhtaç olanların olması gerekiyor. Ama Allah'ın Rahman ismi için bu gerekmiyor. O zaten Rahman'dır. O zatında Rahman'dır. O zatında Vedud'dur. Allah inkar edenler için buyuruyor. Buyurur ki ne zaman Rahmandan bir vahiy gelse Allah Rahman ismini zat ismi olarak kullanıyor. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler Allah'ındır. Bir tek Rahman ismini zat ismi olarak kullanır. Yani Allah'ı tanımak istiyorsan Rahman'ı tanıman gerekiyor. Rahman'ın rahmetini tanıman gerekiyor. Dolayısıyla evet, ne buyuruyordu? Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Genişlemesine her şeyi kuşatmıştır. Vesi'a rahmeti kulli şey. Her şey benim rahmetimin içindedir. Her şey benim rahmetimin eseri, rahmetimin sonucudur dedi. ''Nasıl bir muamele yaparsam yapayım, bu benim rahmetimdir.'' dedi. Eğer rahmeti her şeyi kuşatmışsa, o zaman cehennem de bunun içinde olması gerekir. İstisna yapmadı çünkü. Belki cehennemle ilgili birkaç söz söylemek gerekir. Doğrusu izah etmekten çekiniyoruz. Yanlış anlaşılır diye. Eğer cehennem de Allah'ın rahmetinin içindeyse, rahmetinin sonucuysa, bu durumda nasıl anlamak gerekiyor? Cehennemdeki Azab, ebedi değildir demek yanlıştır. Allah ebedi dedi. Anlamadığımız yer, ebed kelimesinin manasidir. Ya Halidine fiha buyurur, ya da Halidine fiha ebeda buyurur. Ebed demek, bizim zannettiğimiz gibi Allah'ın ebedi oluşu gibi değil. Ebed demek, var olduğu sürece demektir. Cehennem var olduğu sürece. Cehennem, cehennem olarak var olduğu sürece demektir. Nereden bunu çıkarıyoruz? Elbette ki Allah'ın ayetlerinde. Mesela ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz'e? O münafıkların kabrinin üzerinde durma. Onların üzerinde namaz kılma. Ebediyen dedi. Ebediyen, dünya ebedi değil ki o ebedi olsun. Resulullah Efendimiz'in hayati kadar yani. Ebedi demek, evet, onun dünya hayatı kadar demektir. Onun için cehennem deyince, ebedi deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Müminler cehenneme gitmez. Bir kere bunu böyle anladık. Allah cehennemi kafirler için hazırlamıştır buyurdu. İmanı kaybedenler cehenneme gider. Cehennem de Allah'ın rahmetinin tecellisi ise bu ne demek olur? Hiçbir musibetle, hiçbir sıkıntıyla temizlenmediyse bir kul, onun cehennemde temizlenmesi gerekir. Onun için her birinin yeri ayrı ayrıdır. Cehennem yedi kat. Her biri gittiği yerde temizleniyor. Kafir, müşrik buna daha iyidir. Ateş perest iblis de buna daha iyidir. Her biri orada yıkanıp temizleniyor. Cehennemin Allah'ın rahmetinin içinde olması budur. Sonra ne olur? Onlar için Allah nasıl hüküm verir? Yer ve gök durdukça, yani orası durdukça. Hepsi temizlendi. Şirklerinden, küfürlerinden, nifaklarından temizlendiler. Gerçek manada iman ettiler. Her zerresi artık iman etti. Ne olur? Evet. Allah bir daha tecelli eder orayı artık onlara göre yaşanacak bir hayat olarak yaratır. Farklı bir şey bu. Cennet değil bu. Orası bu sefer onların cenneti olur. Ama azaplarını gördükten sonra, daha doğrusu temizlendikten sonra, rahmetinin sonucu, onlara Allah azap etmedi. Bu azap, Onların kendi kendilerine yaptığı azaptı. Azaplarını beraber götürmüşlerdi. Burada onu gönüllerine almışlardı. Herkes kendi azabını orada yaşadı, temizlendi. Evet, Allah'ın rahmeti bir daha tecelli etti. Artık onlar orada hayvan olarak mı kalır? Artık ne olarak kalır? Orasını Allah biliyor ama temizlenince azap bitmiştir. Ama bu söyleyip bunu savurmak doğru değildir. Ben anlaşılsın diye söyledim sadece. Bir kul Allah'ın rahmetinden, sonsuz rahmetinden bir damla bile almamıştır. Evet, ebedi yani birinin cehennemde kalmasına gönlü razı olmuyor. Bu doğrudur. Yani ben ayete iman ettim diyor, içinden çıkamıyor. Vicdani, yani ruh diyor ki yok öyle değil. Söylüyor ama cevap bulamıyor. Cevap bulsun diye söyledim bunu. Cezası kadar, günahı kadar, şirki kadar, nifaki, münafıklığı kadar cezasını çeker. Ama bu çok ağır bir hesap. Ne yapmışsa kendisi yapmış. Cehennemde ateş yoktur buyurdur Resulullah Efendimiz. Herkes ateşini beraberinde götürür. Cennete nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür. Allah'ın rahmetini anlatıyorduk. Rahman ismini anlatıyorduk. Allah ayeti kelimede Rabbul Rahman dedi. Rabbul Rahim dedi. Rabbul Rahman, senin Rabbin, sizin Rabbiniz Rahmandır dedi, Rahim'dir dedi, sizi rahmetiyle terbiye eder dedi. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o Rahman ve Rahim'dir. Evet terbiye devam ediyor, öldükten sonra terbiye devam ediyor. Eğer bu imanını kurtarmış bir mümin ise oradaki sıkıntısını yaşarken terbiye devam eder. Aynı zamanda cehennemde de bu devam eder. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, örnek veriyor, buyuruyor ki, Allah rahmetini yüz parçaya ayırdı. Bir parçasıyla bütün varlığa, mahlukata tecelli etti. Bunun 99'unu ahirete bıraktı. Ahirette o 99 rahmeti tecelli edecek. Bir ana evladını severken, biri birini severken, biri birine yardım ederken, kimde ne merhamet varsa Allah'ın o yüz rahmetinden bir parçasının evet, parçasıdır. Ama 99'u duruyor dedi. O da evet, ahirete tecelli eder dedi. Artık Allah'ın rahmetini ona göre anlamak lazım. Allah'ı tanıtıyor. Allah'ın rahman oluşunu, rahim oluşunu tanıtıyor Resulullah Efendimiz. Biz de Allah deyince, benim Rabbim Rahman'dır dememiz lazım. Rahim'dir dememiz lazım ve onu böyle hissetmemiz, takmamız lazım. Allah neden ısrarla öyle Rahman dedi, Rahim dedi, beni böyle tan tanı dedi? Evet, Mesela ne buyuruyordu? Rahman arşa istiva etti dedi. Rahman arşa istiva etti demek, niye Allah Arş'a istiva etti demedi. Niye Rahman dedi? Niye bu ismini kullandı? Yani size rahmetimle bütün varlığa, bütün kainata evet, rahmetimle muamele ederim dedi. Rahman olarak muamele ederim dedi. Evet. Eğer biri cehenneme gidiyorsa, o... Rahman'dan yüz çevirmiştir. Mesela müşrikler Allah'ı Rahman olarak kabul etmiyordu. Allah'ın Rahman ismini kabul etmiyordu. Allah ayet-i kerimede buyruyordu. Onlar dediler ki, Rahman da kimdir? Evet, Allah Rahman'a cevap vermişti burada. Ne buyruyordu? Evet, Rahman Kur'an'ı talim ettirendir, insanı yaratandır, ona beyani talim ettirendir, ona kalemle yazmayı öğretendir. Rahman'ı kabul etmeyince, kendi işimizi kendimiz görelim deyip, Rahman'ın istediği gibi de de, Rahman'ın emrini kendisine rahmet olarak görmediğinden dolayı ben kendime, kendi hayatım hakkında daha güzel düşünürüm, karar veririm, hüküm veririm. Kendim gibi yapayım deyince Rahman'i kabul etmedi. Şimdi de aynı şey geçerlidir. Hiç fark etmiyor. Dilimizle Rahman'i kabul edip, gönlümüzle kabul etmeyince ne yapmış oluruz? O güzel hüküm etmemiş, ben daha güzel hüküm ederim. Aslında Allah böyle emretmiş ama bu durumda Beni böyle yapmam işime gelmiyor. Böyle yaparsam herkes ne der? Böyle yaparsam zarar görürüm. Rahman'a güvenmedi, İman etmemiş Rahman'a. Rahman'ı anlamamış, tanımamış. Allah'ı Rahman olarak tanımamış. Evet. Onun için buyuruyor diye ayet-i kerimede kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, gene demedi Allah demedi. Allah'ın zikrinden yüz çevirirse demedi. Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, Rahmani zikirden yüz çevirirse, Rahman'ın zikri, Rahman'ın vahyidir. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirse yani, Rabbi ona rahmetiyle muamele ediyor, Rahman ona ne yapması gerektiğini, nasıl yaşanması gerektiğini, gönlünün üzerindeki perdeyi nasıl kaldırması gerektiğini, nasıl Hazreti insan olması gerektiğini öğrettirken, biri ondan yüz çevirirse, Rahman'dan yüz çevirirse, onun zikrinden yüz çevirirse, o şeytanın karini olur, yakını olur. O şeytanın arkadaşı olur. O şeytana uydu olur dedi. Şeytanın etrafında döner durur. Hem de acısına Nasıl ki kıyamete kadar dünya, güneşin etrafında dönüyorsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa, karin olmak bu demek. Evet, etrafında döner. Şeytanın etrafında döner. Şeytana uyar, İşi şeytana kalmıştır. Niye? Rahman'ın zikrinden yüz çevirmiş. Rahman olan Rabbini kabul edememiş. Aklını ilah edilmiş. Ben biliyorum demiş. Evet. Ne yapmış? Şeytana arkadaş oldu. Şeytan ona hile yaptı. O gönlünün sesini, vicdanının sesini Allah'ın tecelli ettiği o Rahman isminin tecellisini dinlemek yerine ne yapmıştır? Ben biliyorum demiştir. Benlik gütmüştür yani. Bu böyle daha doğrudur demiştir. Evet. Allah'ı dinlemeyince sadece işimiz şeytana kalır. Onun için mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır denilmiştir. Allah Meryem Suresi'nde buyuruyordu. Orada Rahman ismi 27 defa geçiyor. 27 defa. Allah o sürede evet, Hazreti Meryem'i anlatır, Hazreti İbrahim'i anlatır, Hazreti Musa'yı anlatır, Hazreti Zekerya'yı, Hazreti Yahya'yı anlatır, Resulullah Efendimiz'i anlatır her birine nasıl rahmetiyle muamele ettiğini anlatır. Ama baktığımızda, evet, Hz. İbrahim ateşe atılıyor, Hz. Meryem iftiraya uğruyor, en zor anı yaşıyor. Evet, Resulullah Efendimiz için gene öyle. Hz. Zekeriya, Hz. Yahya evet, kavmi onları kesiyor. Elbette ki o anda Allah'ın rahmetine en çok ihtiyaç duyulduğu andır. Bu her kul için böyledir. Ama Allah rahmetiyle muamele ederken bir kısmını kurtarıyor, bir kısmını ne yapıyor? Kavminin onları kesmesine müsaade ediyor. Bunu da anlamak gerekiyor. Allah'ın rahmeti nasıl tecelli ediyor onu anlamak için. Allah o Yahudilerin kendi peygamberlerini kesmelerine müsaade etti. Öldürdü yani bizim tabirimizde, zahiri bakışımızda. Ama Allah ne buyuruyor? Şehitlere ölü demeyin. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Bize göre öyle görünüyor. Allah'a göre değil. Onlar diridir. Şu anda bile aradan 2000 bin sene geçmiş hala onların ismini ne yapıyoruz? Anıyoruz. Onların güzelliğini söylüyoruz. Onlar kendilerini Allah'a kurban ettiler diyoruz. Onlar da diri kim diridir? Bununla beraber Allah katında diridir dedi. Sadece evet, ne yapmışlar? Bir kapıdan geçip hakiki aleme geçmişler, imtihanlarını tamamlamışlar, en büyük rahmeti hak etmişler, ikramı hak etmişler. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onun sonucunu bizim tavrımız belirler. O olaya, o muameleye bakışımız sonucu belirler. Kazandık mı, kaybettik mi? Eğer sabrettiksek, Rahman olan Rabbim bana bu muameleyi yapmış, ben kazanayım diye. Bunu böyle anladıysa, böyle buna iman etip kabul ettiyse, o kazandı. Yok, eğer bunu böyle anlamadıysa, bu bir zulümdür dediyse. İsyan ettiyse, itiraz ettiyse, Rahman'ı inkar ettiyse, Rahman'ın rahmetini inkar ettiyse, bunu anlamadıysa, o hiçbir şey anlamamış. O iki sefer kaybetti. Hem dünyada kaybetti, sıkıntıya boğuldu, hem de ahirette Allah kurum hani iman etmiştin, sen böyle mi iman ettin? İman bu müdür? Demez mi? Evet. Allah korunu seviyor. Ve o Rahman isminden eğer gerektiği gibi Rahman ismine iman etmezsen gerekeni yapar. Herkes bunu böyle bilmeli, anlamalıdır. Nasıl? Allah ben Rahman'ım dedi. Senin Rabbin Rahman'dır dedi. Rahman'ı unuttuk, kabul etmedik, iman etmedik. Rahmeti bir başkasından bekledik. Eğer o ebediyen kaybedenlerden değilse, onun cehennemlik olduğu kesinlik kazanmamışsa, kalbi mühürlenmemişse Allah'ın ona bir muamelesi var. O kul kimden rahmet umuyorsa Allah onu ondan keser. Alır. Gerekeni yapar. Neden? Rahmana dönsün diye. Rahmana iman etsin diye. Bazı kullarına Muradı, gereği özel olarak onu yapar, o muameleyi özel yapar. Mesela kime? Mesela, Resulullah Efendimiz'e özel olarak yapmıştır. Doğmadan babasını almıştır, teveccüh olmasın. Altı yaşındayken anasını almıştır, ona dönmesin, beklemesin ondan bir şey. Sonra dedesini almıştır, işi kimseye bırakmıyor bir tarafa dönmesine müsaade etmiyor. Sadece bana dön, sadece bana güven. Rahman benim diyor. Peşinen muamelede bulun diyor. Aynı şekilde mesela Hazreti Musa firavundan kaçıp Medyene gittiğinde oturuyor ağacın altında ne diyor? Bana indireceğin her rahmete her nümette mehtacım ya Rabbi. Oysaki saraydadır. Neredeyse Firavun'un yerine geçecek. Ordu'nun komutanıdır aslında. Allah'a dönmesi gerekir. Sarayda dursa bunu beceremeyeceğim. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri götürüp kuyuya atıyor. Artık Allah'tan başka dönecek yeri yok. Alıyor. Bu onun adetidir. O zaman nasıl yapmak lazım ki o mesela evlatlar kendi babalarına güvenirler. O beni korur, o beni beni mahrum etmez, o bana verir, o bana yardım eder deyip düşünür. Hiç farkında olmadan Rahman'ın yerine koymuş. Baba da aynı şeyi yapıyor. Bu çocuğum büyürse bana yardım eder, benim neslim kesilmez, işte benim sıkılacağın biri var, beni korur, beni rızıklandırır, o da çocuğunu Rahman'ın yerine koydu. Farkında olmadan. Birileri meslekini, işini, görevini, memuriyetini, işçiliğini Rahman'ın yerine koyar, ona güvenir. Bunların her biri şirktir. Eğer Allah ona kendini tanıtacak o muameleyi yapmadıysa o korkmalıdır. Yani hiçbir sorun yoksa, sıkıntı yoksa o korkmalıdır. Bilmesi lazım ki bir yerde bir terslik var. Hayat böyle. Mesela sahabe öyle anlamıştı. Kimden öğretmişti? Kim onları terbiye etmişti? Evet, Allah'ın Resulü. Mesela sahabe bir şey anlatıyor. Diyor, sahabeden biri dedi ki hanımına seni boşamaya karar verdim. Hadi Resulullah Efendimiz'in yanına gidiyoruz. Durup dururken hiçbir şey yok. Diyor, kadın dedi, sen ne yapıyorsun? Nasıl böyle söylüyorsun? Bu da nereden çıktı şimdi? Bir sorun mu var? Diyor, dedi, hadi hazırlan, gidip çık, gidiyoruz. Kadın gidiyor üstüne, gidelim dedi. Diyor, aşağıya inerken merdivenden adamın ayağı kaydı, yuvarlandı, aşağı yuvarlandı, düştü. Diyor, kalktı dedi, tamam, gitmiyoruz. Kadın merak ediyor, niye diyor ele söyledin, niye gidiyorduk, yuvarlanınca niye gitmiyoruz? Diyor, kadına dedi ki, sen farkında mısın, bu bir aydır hiçbir sıkıntı yaşamamışız. Acaba Allah bizi unuttu mu? Hiçbir sorun yaşamadı. Eğer, arada bir Allah kulluğunu kendine döndürmüyorsa, kendini ona hatırlatmıyorsa, bana döndemiyorsa, bir sorun var. Merdivenler yuvarlandık, sorunu yaşadık, demek ki bizi unutmamış, gitmiyoruz. Bakış meselesi, anlayış meselesi. Ama bizim de bir sorun olduğunda feryat ediyoruz. Nasıl olur böyle? Hani Allah bizi seviyordu, bizi seviyorsa niye bize böyle yaptı diyoruz. Eğer Allah'ın ismini, Rahman ismini farkında olmadan birine verirsek, Allah'a, Allah'ın Rahman ismine güvenmezsek ne yapar? Bizi oradan döndürür. Çevirir bizi. Senin Rabbin, Rahman Rabbim benim der. Evet, İnşallah Rabbimizi Rahman olarak Unutmuyoruz. Allah deyince yani, Rahman olan Allah diye hatırlıyoruz. Bu kısaca böyle olsun. Zaten Ramazan'dan sonra inşallah Allah razı verirse Allah'ın esmasını hep beraber anlamaya çalışacağız. Esmaul ı öyle birkaç ayetle değil de belki bütün ayetlerde ya da olabildiği kadar. Eğer bir kul Allah'a elini açıyorsa Rahman olan Rabbine elini açmıştır. evet yarında. Rahim ismini anlamaya çalışacağız. Rahman ve Rahim olan Rabbine elini açmıştır. Ondan istemiştir. Ondan isteyince öyle küçük istememeli. En büyüğünü istemeli. Kim Allah için olursa Allah da onun içindir. Ne diyoruz? Ben senin için olmak istiyorum ya Rabbi. Hayatım senin için olsun. Senin buyurduğun gibi. Ne buyuruyordu? De ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte kul budur. Kul bunu söylemelidir. Bunu Sabah-akşam söylemelidir. Yani hep söylemelidir. Eğer bunu söylediyse, her şey onundur. Onun olmayan bir şey yoktur. Eğer Allah bir kuli için olursa, onun olmayan ne vardır? Öyle bir avuç toprağa tenezzül etmek, birkaç günlük dünya hayatına tenezzül etmek, Hazreti insana yakışacak bir durum değildir, bir hal değildir. Ne yapmalı? Allah'ın kendisine emanet olarak verdiklerini Allah'a evet, geri iade edip onu istemelidir, onu almalıdır. Evet. Onun için namazı, selatım, selat demek, ibadetim demek, aşkım, muhabbetim demek, sevmem demek, hayatımı yaşamam demek. Kurbanım, her neyi varsa Allah'a yakınlık için kullanılan her şey demek. Kurbanım, neyim varsa onun yakınlığını, rızasını kazanmak için harcarım. Hayatım ve ölümüm, hayatım, vaktimi, zamanımı, ölümüm, onun yolunda ölürüm. Alemlerin Rabbi olan Allah için. Rabbi olan Allah için her zerreme tecelli eden Allah içindir Evet bu Hazreti insandır bunu söyleyebilen uygulayabilen, bu evet, Hazreti insandır Allah'ın yeryüzündeki halifesidir meleklerin secde ettiği varlıktır nasıl ki Hazreti Ademe secde ettiyse evet, melekler ona secde eder şu anda bile Böyle bir nevam. Yoksa şeytana uymuş, tabi olmuş, şeytan bile ona güveniyor, gülüyorsa, şeytan bile ondan Allah'a sığınıyorsa, bundan sana sığınırım. Dediği bir kulsa, o nasıl meleklerin secde ettiği varlık olsun, o zaman bunu sen kazanıyorsun veya kaybediyorsun. Senin elindeki bir şey. Ne buyurur adı ayet-i kerimede? Onlar kaydılar, Allah da onları kaydırdı. Kaymalarına müsaade et, hadi gidin dedi. Yani bir kul kaymadan Allah onu kaydırmaz. Yoksa biri dese ki, benim kaymama müsaade etmeseydi, Niye, sen nesin sen itiraz edeceksin, güvenmeyeceksin, kabul etmeyeceksin, şeytanın peşine verip gideceksin. O da müsaade etmeseydi. Ama bu tercihi sen yaptığında, hayvandan daha aşağı bir varlık olmayı tercih ettiğinde, Allah sen bilirsin der. Ne olmak istiyorsun? Köpek mi? Olur. Havla, durmadan insanlara havla. Durmadan Allah'a havla. Niye şöyle yapmış, niye böyle yapmış? Allah ben yakınım dedi, bana dua edenin duasına icabet ederim dedi. Evet, biz de iman ediyoruz ki Rabbimiz bize, bizden daha yakındır. Ne yana dönersek dönelim, O'nun veşi oradadır. Evet O bize şah damarımızdan daha yakındır. Dua ettiğimizde duamıza icabet eder, buna iman ediyoruz. Evet, o zaman bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp ne diyoruz? Şimdiye kadar bilmeden, anlamadan ya da yanlış bilerek, yanlış anlayarak her ne günah işlediysek, her ne yanlış yaptıysak, sana karşı nasıl yanlış bir suizanda bulunduysak, kötü düşündüysek dilimizle, gönlümüzle, kalbimizle, işimizle nasıl bir yanlış yaptıysak hepsi için af diliyoruz ya Rabbi. Sen afusun ya Rabbi. Af seversin ya Rabbi. Bizi afet et ya Rabbi. Bizi afet et ya Rabbi. Bizi af et ya Rabbi. Sen gafursun ya Rabbi, Abi. sen gafarsın ya Rabbi, Abi. sen setarsın ya Rabbi. Abi. Kulunun ayıbını, günahını onun yüzüne vurmasın ya Rabbi. Abi. Açıka çıkartmasın ya Rabbi, Abi. onu setredersin ya Rabbi. Abi. Günahlarımızı setret ya Rabbi, Abi. ört ya Rabbi. Abi. Onu bizden bile setret ya Rabbi. Abi. Öyle ki huzurunda mahcup olmayalım. Huzurunda hayal etmeyelim. Amin. Her isteyenin istediğini verensin ya Amin. Bizim istediğimiz sensin ya Amin. Sana abd olmaktır ya Amin. Senin istediğin gibi bir abd olmaktır. Hayatı, ölümü, namazı, kurbanı senin için olan bir abd. Bizi kendine abdeyle ya Rabbi. Amin. Kendine abdeyle ya Rabbi. Amin. Kendine abdeyle ya Hayatımızı senin yolunda, senin dinini yüceltmek için, zikrini yüceltmek için, ismini yüceltmek için, ilahi kelimetullah için hayatımızı yaşanlardan eyle yaralıyor Bu, bu, Hizmeti bize ihsan eyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi. Vahyini ulaşabileceğimiz her yere ulaştırmamız için ya Rabbi. Bize yardım et ya Rabbi, bize ihsan et ya Rabbi. Sen bizi bizden daha iyi bilensin ya Rabbi. Her neyi istiyorsak onu bize ihsan eyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi. Sen Erhamen Rahimisin Ya Rabbi Amin. Ekremel Ekremisin Ya Rabbi Amin. Sen Zülcelali ve İhramsın Ya Rabbi Amin. Üzerimizdeki muradın her neyse Onu ikram et Ya Rabbi Amin. İhsan et Ya Rabbi Amin. Sen Vehhab'sın Ya Rabbi Amin. Karşılıksız hibe edensin ya Rabbi. Amin. Hak etmemiş olsak bile istediğimiz senin rızandır ya Amin. Senin dostluğundur ya Amin. Senin cemalindir ya Amin. Onu Vahhab isminde hibe et ya Amin. Onu Kerim isminde ikram et ya Allah hepimizden razı olsun.